El Fuego. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Portaç Aydınoğlu. Dim bu emelden bir hazin. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da El Föyce programına hoş geldiniz. Bugün El Föyce'de konuğumuz çok kıymetli Ertuğrul Sevsay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Programımıza. Bugün Ertuğrul Bey'in son çalışmalarından bir tanesi olan Necip Celal Endel'in Tüm Tangoları adlı CD'den bir kayıtla başladık. Mazi tangosunu Necip Celal'in. Türkiye'de kaydedilmiş ilk sözlü tangı olan Mazin'in yeni versiyonuyla Bandoneon Orkestrası tarafından icra edilmiş versiyonuyla başladık. E, ve Ertuğrul Bey'le bugün hem Türk tangoları hem Arjantin tangolarını kapsayan e, keyifli bir sohbet yapacağız. Ve onun son çalışmalarından bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam tekrar. Tekrar hoş bulduk. <gülüyor> Sağ olun. E, Ertuğrul Bey çok e, kendinden bahsetmeyi e, bahsedilmesiniz belki sevmez ama ben kısaca tanımayan dinleyicilerimiz için hemen hızlı tanıtayım. E, Ertuğrul Bey aslında e, e, e, kariyerine doktor olarak başlıyor. Değil mi hocam? Yani burada doktorluk tıp ihtisası yapıyorsunuz. Aynı zamanda Viyana'da yine tıp ihtisasını devam ettirirken bir yandan burada Cemal Reştire ile başladığı özel derslerle başladığı müzik çalışmalarını yine Viyana Müzik Akademisi'nde bugün Viyana Müzik Üniversitesi'ye geçiyor. Orada devam ettiriyor. Ve ardından Miami'de müzik doktorası yapıyorsunuz. Doğru mu hocam? Evet. Ve daha sonra Viyana Müzik Üniversitesi'ndeki hocasının emekli olması üzerine orkestrasyon derslerini yaparsa Ertuğrul Sevsay devam ettir demesi üzerine... ...Viyana Üniversitesi'nde orkestrasyon kürsüsünün başına geçerek 30 senedir orada kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünde dersler veriyor Ertuğrul Bey ve emekli oldunuz sanırım hocam değil mi bu sene itibariyle? Önümüzdeki sene evet. Önümüzdeki sene itibariyle 30 senedir orada... Müzik kariyeri, müzik eğitimi daha doğrusu çok özetle bu şekilde. Bir de tabii tangolarla ilgili bir bağ var. Bildiğim kadarıyla küçüklükten gelen bir sevgi olsa gerek. Hocam bunu da siz arzu ederseniz aktarın Tango ile ilginiz nasıl başladı? Valla nasıl başladığını tam olarak söyleyemeyeceğim ama küçükten beri gerçekten bir ilgim vardı. Ondan sonra ortaokul ve lise çağlarında bu ilgi arttı. Ve o zaman e, Fehmi Ege ile tanıştım. Onunla e, işarelerim oldu. Ondan sonra e, işte aynı zamanda Cemal Reşit Hoca ile çalışıyordum. Derken üniversite tıp fakültesi derken müziğe devam ettim. E, sonra Viyana'ya gittim. İşte Viyana'da e, dediğiniz gibi o e, şimdiki adıyla müzik üniversitesine öğrenci olarak gittim. Hem orkestra şefli hem kompozisyon bölümlerini, onları bitirdim, tıp ihtisasını yaptıktan sonra Amerika'ya gittim beş sene Miami Üniversitesi'nde hem hocalık yaptım hem orada da önce doktoramı tamamladım ve sonra e, döndüm bir yanaya ve e, bir sürü ülkelerden gelen öğrencilerimiz var tabii. Benim Güney Amerikalı öğrencilerim, benim Güney Amerika müziğine olan ilgimi bildikleri için beni devamlı davet edip duruyorlardı hı hı. tatil zamanlarında. O sırada gelen bir takım e, Güney Amerikalı e, hocalar, müzisyenler, kompozitörler vesaire de beni davet edince bir Güney Amerika'yı içine alan bir yolculuğa çıktım ve ilk durak Buenos Aires'te tesadüfen ve orada 4-5 gün geçirdikten sonra diğer ülkelere gittim. İşte olsun Venezuela olsun, Brezilya olsun. Hepinize söyleyeyim. ondan sonra aklım Buenos Aires'te kaldı. Çünkü zaten hani tangoyu sevdiğim için bir de tangoyu hakiki yerinde izleyeyim diye oraya gittiğimde hakikaten şok oldum. Yani Avrupa'da bir Mozart, Bach gibi Beethoven gibi büyük bestecilere gösterilen özenin Arjantin'de tango'ya gösterildiğini gördüm ve Avrupa'da ve özellikle Türkiye'de aslında hani bu katıyan bir küçümseme tarzında ifade etmiyorum ama buralarda tango'ya gösterilen ilginin ve tango'yu icra ediş şeklinin Arjantin ve Güney Amerika'daki tangoyla hiçbir şekilde bağdaşmadığını eee Fark ettim ve sonra ben tekrar geri geleceğim kafasıyla, düşüncesiyle devam ettim turuma ve nitekim bir sene sonra yani aşağı yukarı hiç olmasa 20 defa Buenos Aires'e gittim. Ve her gidişimde tabii iki ay falan kalıyordum. Yani o şekilde tangonun derinliklerine indim. Tabii bandonyonu da zaten bu esnada öğrendim. öğrendim, öğrendim. Evet. Ondan sonra işte bu şekilde başladı ve sonra 96 senesinde falan bir kuartet olarak kurduk orkestramızı bu birkaç sene içinde 7 8 kişiye çıktı ve tam 20 sene önce yani daha doğrusu 80 pardon 98'de e, tam kadrolu orkestra tipika e, durumuna eriştik ve o zamandan beri de devam ediyoruz. O zaman itibariyle de özellikle Avrupa'nın yegane e, tipik tango orkestirası. Evet, evet. evet, evet. Sırası, yani biraz da bizim spesyalite alanımız e, romantik ve klasik tangolar. Yani modern tangolar var, şu var, bu var. Da, hepsinden çalıyoruz tabii ama özellikle dikkat ettiğimiz, özellikle ilgi duyduğumuz alan romantik ve klasik ve romantik tangolar oluyor. Yani e, ne bileyim 25 ile 45-50 arasında yazılmış tangolar ve o zamanın stilleri. Hı -hı. Ondan sonra Kesinlikle bu stil yani. farkları kaybolmaya başladı. Muhtelif nedenlerden ve e, öte yandan Türkçe tangoların, yani Türkçe tango lafını ben zaten sevmem. Çünkü yabancı tangoya da Türkçe söz yazıp Hı -hı. E, icra ediyorlar. Üstelik kendi malları gibi piyasaya sürüyorlar. O da ayrı mesele ya yani, neyse. E, Türk tangolarını, sözlü Türk tangolarını, yani o kadar güzel melodiler var ki içinde başta Necip Çelal'in ve fehmiye gelin olmak üzere. Yani bunları değerlendirmek. ...gerektiğine inandım. Harika. Ve e, o şekilde bunları... ...orkestramızın repertuarına birer birer... ...katmaya başladık. İşte biraz önce bahsettiğiniz... ...bu Necip Celal albümü... ...bunun ilk büyük meyvesi oldu. Ama aslında kurduğunuz yıllarda, 1999 yılında yaptığınız orkestral bir albümümüz daha var. Evet. O tabii muazzam, bizler için de ayrıca gurur verici bir şey. Viyana'da bir Türk orkestra şefinin yönettiği bir orkestra ve Avrupa'nın o dönemki belki de ilk tipik orkestrası ve klasik Arjantin tangoları çalan, klasik stillerin takibinde olan bir orkestra. 1999 yılında çıkardığınız bu tango albümünde hem klasik dönem tangoları hem modern tangolar var hem de yine Türk tangolarını da yer veriyorsunuz. Evet. Şimdi müsaade ederseniz o albümden 99 yılındaki albümden Stango, bir tabii, e, tabii. tango dinleyelim, bir kayıt dinleyelim. Amed, Amedia Luz dinleyelim mi hocam? Dinleyelim. Bu burada zaten yani belirli stillerde tangoları çaldığımız için mesela bu Amedia Luz tangosunu Hector Varela ve Juan Enzo stilinde e, kaydettik. Peki, şimdi dinliyoruz. Amedia Luz Bandoneon Orkestrası'ndan geliyor. Vete con de noche tango y cantar los domingos tez danzar los lunes antes oración Hay de todo en la casita Ticacoco hay sombra que nos ha envuelto y me strapuesta el amor y todo a media luz que es un grupo devora a media luz los besos a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior donde sove pero la media luz de amor. Yeniden merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Radyosunu yeni açanlar için 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programında Tango'nun büyülük kutusunu bugün Ertuğrul Sevse ile birlikte aralıyoruz. Bu arada tekrar hatırlatalım bilmeyenler ve radyosunu yeni açanlar için bizi sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'da El alt Çizgi fueye ve Facebook'taki El fueye sayfamızdan takip edebilirsiniz ve bugünkü fotoğrafın altına sormak istediğiniz sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa bize bu vesileyle iletebilirsiniz. Amedia Luz tangosuyla devam ettik programa. Bir Donato tangosuydu. Bandoneon orkestrası seslendirdi. Avrupa'nın 1990'larda kurulan ilk Türk tipik orkestrasıydı. Ertuğrul Sevsay yönetiminde ve Ertuğrul Bey'in tango kariyerine, tango müzik çalışmalarına başlangıcını dinlemiş bulunduk. Hocam Türk tangolarına olan ilginiz e, çocukluğunuzdan muhtemelen geliyor. Daha sonraki ilk fırsatta Tango Orkestrasını kurduğunuz ilk fırsatta yine Türk tangolarına e, eğildiniz. Türk tangol Daha doğrusu şöyle sormaya başlayayım hatta bilgilerinizden de faydalanmak açısından. Tango'nun Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'de yayılışı Cumhuriyet dönemine tekabül, tekabül ediyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu nasıl olmuştur, nelere vesile olmuştur, toplumun çok sesli müzikle buluşmasında bir noktadır tahminimizce. Bunun için neler söylemek istersiniz? Yani Osmanlı devrinde bile Türkiye'de zaten malum büyük sanatçılar Türkiye'ye davet edilmiş. efendim Ama bunlar Saray Camiası'na bir de böyle yabancıların bulunduğu pera. ...mahallesinde, oralarda konserler... ...şunlar bunlar yapılmış, hatta... ...operalar filan bile sahneye konmuş... ...kalitesini tabi bilemiyorum ama... ...ve saray... ...ahalisi bile... ...halkı teşvik etmiş, gidin bu operaları... ...dinleyin, operetleri dinleyin, şu bu diye... ...fakat halk rağbet etmemiş... ...şimdi bundan sonra 1900... ...senelerine yaklaştıkça daha... ...cumhuriyet kurulmadan önce işte operetler ...başlıyor, buradaki operatlerde... ...ne bileyim, leblebici... ...filan ilk operetler bunlar çoğu e, Türk müziğini andıran ve tek sesli fakat hı hı. bir yerde bir geçiş e, vazifesi gördüğü için bir değeri haiz. Fakat e, cumhuriyete atlayacak olursak vaktimiz limit olduğu için fazla detaya girmiyorum cumhuriyet devrinde karşılaştığımız üç ana e, müzik türü var e, halkın çok sesli müziği benimsemesine ısınmasında. Birincisi e, kantolar diyelim. Bu kantolar içinde e, Türk, İtalyan, e, Balkan, Rum, Ermeni, Musevi, muhtelif e, din, kültür ve milletlerin müzik öğelerini içeren bir müzik bu aslında bir melanj gibi son derece karışık bir e, müzik türü fakat bu katiyen kötü anlamda yorumlanmamalı tam tersine son derece multikültürel bir e, müzik faaliyeti fakat e, kantoların hitap ettiği dinleyici kitlesi limitliydi. Daha ziyade eğlence yerlerinde, içkili gazinolarda, şurada burada yapılan bir müzikti. Ondan sonra hocam Cemal Reşit Rey'in e, zirveye ulaştırdı. Onun başlattığı demiyorum çünkü ondan önce de yapıldı birkaç operet. E, onun e, Ekrem Reşit'le zirveye ulaştırdığı operetle var. Ki burada yani akıl almayacak güzellikte melodiler. Muazzam zengin bir harmoni. E, efendim, bunlar Bunları görüyoruz. 33, 34, 35 senesinde. Arkalarından e, revüler geliyor. Onlar da o şekilde. Fakat bunlar da anormal derecede ilgi duymasına rağmen. Mesela o zaman şehir tiyatrolarında veya tiyatrolarda 3-4 temsilde bir yeni temsil sahneye konmak gerekirken operetler aylarca repertuarda kalmış ve tekrar edilmiş. Ve seneler sonra tekrar tekrar edilmiş. Fakat bunlar da ...evlere girememiş bir müzik... ...yani operet nedir... ...giyiniyorlar, süsleniyorlar, püsleniyorlar... ...yemeğe gidiyorlar, arkasından opereti izliyorlar... ...yani muazzam, kültürel, harikulade bir aktivite... ...fakat... Halkın içine girmesi için müziğin evde yemek yapan kadının ya çamaşır giyen kadına eşlik edecek bir müzik gerekliydi. İşte burada tango devreye giriyor. Yani bana Fehmi Ege mesela nasıl Alaturka makamları, rast makamı olsun benzer her makam tabi uymuyor da uyabilecek makamları nasıl tangoya uyguladığını ve halka sempatik göstermeye çalıştığını izah etmiştir bizzat. Ve bunun yanında tangonun geçmişine de bakacak olursak tango tamamıyla tango melodisi Akdeniz melodisidir. Hı hı. Yani 1900 başlarında 1900'e doğru Arjantin insan açlığı içindeydi. İnsan gelsin de Avrupa'ya ve dünyanın dört bir tarafına kağıtlar dağıttılar. Flyer dediğimiz işte yeni bir ülke kuruluyor burada kalkın gelin falan filan diyerekten bu bu göç 18. Zaten. pardon 19. yüzyılda oluyor bu iş. Ondan sonra ve bu şekilde İtalya'dan büyük besteci Giuseppe Verdi'nin öğrencileri, onun ekolünden bir sürü insan Arjantin'e Arjantin'e ediyor. Ve zaten Arjantin'de herkesin zannettiği gibi İspanyol etkisi lisandan başka yok gibi bir şeydir. Asıl etki başta İtalyan, sonra Fransız ondan sonra İngiliz ve Alman etkileri vardır. Hala böyle mahalleler bu kişilerin, bu milletlerin dillerin isimlerini taşıyan sokaklar, meydanlar vardır. Ve bu şekilde Afrika tempoları, Abanera Küba'dan gelen, sonra Arjantin'in lokal tempoları, Orta Avrupa müziği ve tabi yine Orta Avrupa'da kilise orgu yerine Kullanılan köylere götürmek üzere e, Keşfedilen bandoneon Denen alet bunların hepsi efendime e, e, e, söyleyeyim Buenos Aires'te birleşip Bu tango ortaya çıkmıştır İlk önce tabii çok düşük gözle bakılmıştır. Çünkü liman mahallelerinde sefaat yerlerinde çalınan hmm. bir müzikti. Tabii soy şey aristokrat Buenos Aires'ler bunu kabul etmediler. Ne zaman ki Amerikalılar sahip çıkmaya başladılar, tangoyu filmlerde falan kullanmaya başladılar. Ondan sonra bütün Arjantin tangoya kucak açtı ve o şekilde gelişti. Şimdi bizim halkımızın tangoyu çok sevmesinin nedeni birincisi sözler fakat ondan da önemli kimse farkında değil bunun ama melodiler. Çünkü bizim melodilerimiz ister istemez Akdeniz karakteriyle Napoliten melodilerine çok benzer. Napoliten melodilerde zaten Verdi ve diğer İtalyan bestecilerin eserlerinin temelini teşkil ediyor. Bu müzik Arjantin'e gitti ve ayrıca orada kullanılan bir takım Abanero ritmi zaten ee, biraz geriye gidecek olursak tarihsel açıdan bizde hani göbek havası denen biraz tabir komik kaçacak ama e, ritimler vardır. O ritimlerin sofistike edilmiş e, daha böyle inceleştirilmiş şeklinden ibarettir ve Abanera ritminde tamamiyle İspanya, İspanya ve Ortadoğu'nun ritmik üyeleri e, hakimdir. Yani bizdeki esasında o oynak dediğimiz ritimlerin sofistike, evet. <gülüyor> sofistike edilmiş hali esasında. Evet. O yüzden rafine hale çok getiriyor. Evet. Sıcak geliyor, evet. yakın geliyor O yakın şekilde geliyor, tabii yani o tamamıyla öyle. Ama tabii Arjantin tangosu birbirinden güzel devirlerden geçerek evet. e, büyük aranjmanlarla, şunlarla, bunlarla gelişirken Avrupa tangosu, Türk tangosu, Rus tangosu bunlar yerinde saymıştır. Evet, i̇şte benim e, beni en çok güzel bu ve son, son derece e, günümüzde bile bir sürü beceriksiz insanlarında bunu açık açık söylemekteyiz lazım. Yani müzisyen olup olmadıkları bile meçhul. Hani sadece bilmem ne benim dayım ne benim besteciydi, babam bilmem neydi, dedem şuydu buydu diyerekten kendilerine yani, müzisyen veya besteci veya aranjör veya bilmem ne umvanı veren kişilerin elinde bir de e, Türk müziği ile meşgul olan veya e, sempatik görünmek için mi diyelim ne sebeple olursa olsun böyle seslerini kaydıra kaydıra e, tango söyleyenler var. E, i̇nternete bir bakıyorum kanunlarla, bilmem, bağlamalarla, bilmem nelerle böyle şey olur mu ben de alayım ne bileyim trombonla kürdülü hic asker çalayım pekala çalınır. Pekala evet. çalınır ama bu her müziğin sadece melodisi değil, müzik aleti, sözleri, kültürü bunların hepsi bir bütündür. Bir müziği tek başına melodiden ibaret. Biraz önce maziyi çaldınız. Yani Hı -hı. mazi öyle bir şekilde internette sunuluyor ki çeşitli şarkıcılar tarafından artık yok kastanyet var, gitar var, bağlama var, bilmem kanun var. Ne oluyoruz yani bu bütün şarkı dejenere edilmiş durumda. İşte bundan kurtarmak lazım tangoyu. Arjantin'den ha, tango özelliğinden çıkmaya başlıyor tabi. Başlıyor değil çıkmış. <gülüyor> Ve selam. <gülüyor> e, bu arada az önce Cemal Reşitre'den yine bahsettik. Kantolar tabi tangolar çok sesli müziğin e, Türk halkına yayılmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi demiştiniz. Ve Cemal Reşitre'nin tabi operetleri, bu zilve e, yaptığı nokta. Cemal Reşitre'nin operetlerinin içerisinde de tangolar var bildiğim kadarıyla. Evet. Değil, doğru mu hocam? Evet. Tabi zaten e, lafınızı mı kestim bilmiyorum ne ama zaten hocam? yani operetten amacı bu. İçinde rumba var, tango var Fox Trot var, Waltz var, Slow var, şu var, bu var, bir sürü şey var. Her türlü dans türleri var. Ben şeyi de merak ettim. Siz Jamal Reşitay ile çalışırken hiç acaba Tango üzerine konuştuğunuz mu Tango sohbeti geçti mi o dönemde? Vallahi pek geçmedi. Çünkü daha ziyade klasik müziğe yöneldik ama. Ee, mesela tangoya olan zevkimi bilirdi ve hiç unutmam bir kere gitti piyanoya. Elçoklo tangosunu piyanoda çalmıştı bana ilk senelerde. Yani böyle ağzım açık dinledim. Yani, <gülüyor> zaten Cemal Bey öyle ben hakikaten hocam olduğu için söylemiyorum. Şimdi onu da anmış olmak için burada zikredeyim. Yani ben öyle bir müzisyen hakikaten görmedim, tanımadım. O, o, 19 yaşında adam eğitimini bırakıp Türkiye'ye geliyor hizmet, <gülüyor> hizmet edebilmek için. Yani bir besteci düşünün ki en ciddi senfonileriyle Operaları, prelüt figüler yazıyor. Öte yandan e, bilmem e, lüküs hayat operatinde Zeynep için e, bilmem, oyun havası yazıyor. <gülüyor> Öte yandan 10. marşı gibi en en çok sevilen, en çok e, beğenilen marşımızı yazıyor. Onun karşısında e, bilmem Eurovizyon'a çıkacak parça için beste bile yaptığı zamanda. Yani her tür caz müziği bana yine Fehmiye anlatmıştı. Radyoda bazen piyanist gelmezmiş. Hmm. Ondan sonra Cemal Reşit de o zamanlar radyo müdürü. Ee, piyanist gelmez. E, caz orkestrası emisyon yapacak. Hemen Cemal Bey'e haber verilermiş. Cemal Hoca bilmem becerebilir miyim <gülüyor> falan diye böyle hafif bir e, nazlanmayla gelirmiş aşağıda. Aşağıya stüdyoya. Yani Fehmiye geliyor ki bir bakışta ...o bütün blueslar bilmem neler hepsini... ...şakır şakır şalarmış. Böyle bir adam. Bu yönlerinde hiç bilmiyorduk biz e işte İşte. Yani piyanonun başına... ...geçip el çoklu tangosunu tabii size... Tabii tabii. E, zaten sana... yani tabii o tip şeyleri... ...yani anlatılmayacak... Hmm. ...derecede bir müzisyendi. Ben öyle bir şey... ...yani zaten o kadar mükemmel... ...bir müzisyendi ki... hani ...ideal bir hoca değildi o açıdan. Çünkü... ...kendisi o kadar çok şey bilirdi ki... ...karşısındaki talibi hangi seviyede... ...onu onu tayin hmm. edemezdi. Ama yani Cemal Bey'den onun açtığı yol, onun verdiği ilham... ...bazen bir şey söylerdi, iki senelik teorik dersi eşitti o. Ve böyle bir adamdı. Maşallah. Onu da almış olalım buradan. Evet. Ki o dönemlerde zaten tango Türkiye'ye gelmişti. Tabii tabii. Kayıtları tabii. yapılmıştı. Çoktan. Taş plaklarda tangolar vardı tabii. zaten. Ee, ben tabii ayrıca şeyi de sormak istiyorum. Ee, şimdi müzikten sonra... E... Yani o dönemde biz Türkiye'de 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Nasıl dünyaya paralel olarak internet yok, ses, kayıt teknolojileri bu kadar yaygın değil, nasıl oluyor da o kadar hızlı, paralel bir şekilde takip edebiliyoruz dünyayı. Bunu e, müzikten sonra konuşalım ama şimdi hazır Seyyan Hanım da demişken, siz de az önce belirttiniz e, bu çeşitli tangoların tangodan kopup başka e, hallere bürünüyor olması. E, bunun e, tabii anlaşılabilmesi için e, veya bunun... E, bilinebilmesi için birilerinin çıkıp e, Türk tangolarını bilgiyle birleştirip tango bilgisiyle de birleştirip e, sunması lazımdı. Bunu e, şu an tabii siz e, yapıyor oldunuz. Çok teşekkür ederiz bunun için. Bunun için şöyle bir şey yaptık. E, Seyyan Hanım'ın sizin albümünüzde yer alan Kimse Bilmez, Kimse Sevgime Bilmez tangosunun ilk kaydı Seyyan Hanım tarafından evet, kadar Bildiğim yani. kadarıyla öyle. Taşpla e, kaydedilmiş ve siz daha sonra bu geçen sene yayınlar Hatta bu sene içerisinde 2019'da. Evet. Yayınlanan Necip Celal albümünde de Kimse Sevgimi Bilmez Tangos'unu Arjantin stilinde evet. aranje edip yeniden yorumladınız. Şimdi e, izninizle Seyhan Hanım'dan başlayarak e, Taş Plak Kaydı'ndan başlayarak daha sonra ikinci yarısında sizin modernize ettiğiniz Arjantin stilinde yeniden aranje ettiğiniz haline bağlayarak bu Kimse Sevgimi Bilmez Tangos'unu dinleyelim. Memnuniyetle. Yine mi bir İzlediğiniz Kimse sevgimi bilmez tangosunu böylelikle bir e, tipik tango orkestrasından dinlemiş olduk. Sondaki varyasyon da çok e, keyifli bir varyasyon. Aynı Arjantin tangolarında olduğu gibi bir Türk tangosunun sonunda da varyasyonlu bir e, final duymuş olduk. Bu arada e, öncelikle teknik masadaki arkadaşım Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. E, ve bu miksi yapan sevgili prodüksiyondan açık radyo prodüksiyondan Barış'a da e, buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Böylelikle Seyhan Hanım'la e, başlayan kimse sevgimi bilmez tangosu e, sizin albümünüzde Bağdasar'ın Bağdasar e, Baybertian'ın Bağdasar, sesiyle devam etmiş oldu ve evet. e, 1900'lerin başındaki aranjmandan 2019 yılındaki aranjmana taşımış olduk. E, ancak bu arada daha önce Cemal ünlü konuğumuz olduğu zaman ona da konuşmuştuk. E, o dönemki kayıtlardaki orkestraların kaliteleri, o yani piyano girişi vesairesi e, gerçekten çok e, iyi müzisyenlik göstergeleri, iyi aranjmanlar değil mi hocam? dersiniz? Evet e, değerli araştırmacı ve yazarımız Cemal Ünlü Bey'le zaten birkaç gün önce buluşmuştum ve e, bu konuları detayla Tartıştık. Şimdi o zamanın orkestralar zaten gelenlerin çoğu da e, yabancı müzisyenlerdi. Türklerle çok iyi bir kaynaşma içine girdiler ve bu tradisyon sürdü. Bu adamlar o zamanın tangosunun nasıl çalınacağına Avrupa tangosu bile olsa ilk devir tangosunun da kendine göre bir takım e, incelikleri var. Onlara mükemmel derecede sahip kişilerdi ve sonra e, daha sonraki senelerde yani 60'larda 70'lerde radyodaki orkestralar, şöyle işte diyelim Fehmiye orkestrasında Fehmi gelen başka Kemancı olarak ne bileyim Stefan Papazyan vardı Necip Aşkın vardı Ural Doğu çalardı öte yandan konturbası Charlie Rahçı vardı piyanist Alex Keleci vesaire çok kıymetli müzisyenler vardı ve bu insanlar çoğu e, aramızdan ayrıldı bunlar e, tangonu nasıl çalınacağını... bilirlerdi ondan sonra e, radyoda filan sağda solda bir takım tango orkestraları... kuruldu ...işte bugün boşta mısın gel sen çal sen boşta mısın gel sen çal böyle toplama hmm kişiler sadece notaları şaldılar. Yani bu şekilde bugün tangoda, tango olarak bile radyoda şurada burada icra edilen e, be, be, tangoların yani gerçek tango aranjmanıyla e, yorumuyla daha doğrusu hiçbir alakası yok. Ayrıca benim anlamadığım şey mesela Orhan Avşar gibi kıymetli bir sanatçı Arjantin müziğini gayet iyi bilen Türkiye'de. Niçin ki hatta elimdeki bir takım programlardan fehmiye ile birlikte e, beraber müzik yaptıklarını da programlarda gördüm hepsi kendi orkestrasıyla ayrı ayrı. Niçin bunlar bir Türk tangosunu böyle biraz ıslah etme yoluna gitmediler. Bu benim için bir e, cevabı verilmemiş suar olarak kalmıştır. Yani Türk tangosunun şanssızlığı burada. Bir kere hiçbir şekilde aranjmanın olun. başladığı gibi biten e, o bir iki üç dört ritminin baştan sona giden ve piyano ve keman bir de o korkunç akordiyon denen alet ki tangoyla hiçbir şekilde e, bağdaşmayan bir alettir. Yani tangonun katliam kantangoya e, katliam yapan aletlerden birisi akordiyondur. Yani se yok dilli, havalı saz diye bandoneono olabilir benzerliği olabilir fakat bandonyonda yapılan o bütün efektler bandoneonu hafif çekerseniz başka ses çıkar kuvvetli çekerseniz başka şey çıkar ses çıkar dizinizi yere vurursanız başka ses çıkar bunların hiçbiri akordiyonda yapılamaz evet. ve akordiyonda zaten nazal bir ses büyük rumba kralı e, Javier Kugat bu tangoyu o e, Waldorf Astoria Oteli'ndeki orkestrasında, Latin orkestrasında 30 kişilik bir yemek müziği yapan orkestrası vardı. Oraya Arjantin tangolarına bir benzeti yapmak için akordiyonu dahil etmiş. Hikaye bunlar ne vardı? Yani sonra Avrupa'ya gelmiş. Çünkü Avrupa'da bandonyon çalan yok. Ya. İşte ne benziyor bandonyona? Akordiyon deyip çıkmışlar içinden. Yani ve bir de bizim akordiyoncular ki yani e, maalesef böyle kaydırarak parmaklarını filan bir de Turka bir oryantal bir de hava koyuyorlar için içine. Hiç e, yani <gülüyor> o benim çok hassas bir noktam. biraz da acaba şeyden mi hocam? Ee, yine aynı şeyi konuşmuştuk daha önce. Ee, acaba bizde özellikle tango icra eden müzisyenler sonuçta bir hafif müzik olduğu için aslında tam profesyonel müzisyen değil de yarı profesyonel dediğimiz e, böyle daha alaylı yetişmiş olan e, müzisyenler olduğu için de biraz bu icra seviyesi fark ediyor olabilir mi acaba? Valla e, alaydan yetişme kötü bir şey değil. Yani caz bakarsanız Tabii. yani caz müziği bir enstitüsyondan çıkan bir eğitimden çıkan bir müzik değildir ona şimdi dikkat gösteriyorlar Arjantin'de de öyle fakat bu bu tür müzikler mesela bana Arjantin'den bir sürü partisyon geliyor yani partisyonlar hani Avrupa gözüyle bakarsanız klasik müzik gözüyle bakarsanız bakıldığında çöp atılacak kalitede <gülüyor> eserler ne üzerinde bağ var ne artikülasyon var ne gürlük var ne hiçbir şey yok fakat adam onu bir ön bilgi olarak alıyor stili de bildiği için ona göre çalıyor. Mesela Anibal Troilo e, hiç partisyon bile doğru dürüst yazmaz evet. demiş. Böyle olacak diye bandoneonuyla gösterilmiş. Bütün orkestra çalarmış. Carlos Di Sarli mesela yani keman partilerini yazarmış. Fakat piyano kendi çaldı. Piyano Katian ya her sefer başka şey çalıyor ama işte tango orada. Fakat bunu yapmak için bu müziği bilmek lazım. Tabii. Burada benim babam tangocu, benim dedem tangocu, benim dayım tangocuydu diye ben bu işi biliyorum. Bu böyle bir şey yok. Yani illa bir insanın çocuğu, torunu e, müzisyen olacak olsa Mozart'ın çocukları büyük müzisyen olması lazımdı. Evet, Bach'ın çocukları büyük müzisyenler oldu. Yani bu bir kriter değil ki öte yandan hiç müzisyen olmayan bir aileden girip de muazzam müzik yapan insanlar bak. Caz müziğindeki kişilere bakın. Yani bir blues notasının çalınan blues'la yazılı olan blues'un arasında dağlar kadar fark vardır. O yazılı notayı alır, istediği gibi çalar. Klasik müzikte bu yoktur. Tabii. Bu büyük fark. Ama bu o blues müziğini alıp da keyfine göre uydurup çalmak, tangoyu da alıp keyfine göre uydurup çalmak bu işi bilmek şartıyla olur. Yoksa aa, benim bilmem kuzenim tangocuydu ben alayım da ben de tangocu, Böyle şey olmaz. Tabii, biz de maalesef bizde yapılan bu. Hafife alınma durumu var. Tabii. Biraz biraz çok iyimserlikle ifade edilmiş <gülüyor> bir ifade. Bir de tabii e, yine de tango müzisyeni e, alaylı dahi olsa alaylı bu anlamda dediğiniz gibi kötü değil ama profesyonel müzisyen oluyorlar çoğu. Yani bütün hayatlarını müzikten kazanıyorlar. E, tabii, sabahtan akşama tabii, kadar enstrümanlarını çalışıyorlar. Tabii. bizdekiler sanki biraz daha böyle yan hobi olarak aslında müziğe başlamış olup enstrümanına da keza o kadar eğilmemiş bir şekilde icra edebilen ama o dediğiniz o bir sürü teknik yetersizlik de sanırım bundan kaynaklanıyor evet yani, yani eğilse bile hani örnek alacağı ortam yok ben işte biraz önce söylediğimi tekrar edeyim, müsaadeniz müsaadenizle yani nasıl oldu mesela Fehmi tangolarında resmen 3 işte dört tangoda Arjantin tangolarından alınıp motama uygulanmış pazarcılar var Hı -hı. Mesela ne bileyim kimse sevgimi bilmez Sonra bir piyano solosu yazmıştır Bu kehas de bandoneon tangosunun Solundaki bandoneon solosuyla Aşağı yukarı aynı şekildedir Hı -hı. Mesela anatan sonra Adios Pampamia'nın içindeki bir e, orkestra pasajını alıp ayrılık e, belki ölümden beter tangosunun yeni yaptığı da kullanmıştır. Yani bunlar bir yere kadar kabul edilebilir. Yani bunda bir e, kötü niyet aramamak lazım. E, çünkü yani FMG zaten çok e, başarılı, çok e, produktif bir besteciydi. Bir sürü eserler yazdı. Atatürk olsun ve Atatürk hiç sevmem. Dilim sürçtü kusura bakma. <gülüyor> Türk müziği tarzında olsun veya e, ikisi. Hepsinin ortası hatlar, bileşimler ki bu halk halkın benim müziği benimsemesi için çok çok mühim bir şeydi. Yani resmen bir takım rumba tarzında, milonga tarzında Türk müziği öğelerini içeren parçalar yazmıştır. Yani hizmetleri çok büyüktür bu açıdan. Tabii bu anlamda siz bu detaylı çalışmaları siz kendiniz ilginiz ve alakanız, araştırmalarınız doğrultusunda biliyorsunuz. Bizler aslında çok fazla bu kadar bilmiyoruz. Neyse ki siz bu artık vakit bulup da bunları bir kitaba, çalışmaya dönüştürebildiniz ki biz de bunları artık öğrenebiliyoruz. Şimdi o yüzden bu sizin yaptığınız, son çıkardığınız Necip Celal ile ilgili olan albüm. Bu arada bunu dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Necip Celal Andel Tüm Tangoları adlı albüm Türk Tangoları bir seri başlığını taşıyor aslında. Evet, evet. Bu demektir ki devamı gelecek inşallah. Bunu tabii hatırlatmakta fayda var. Bu hem albüm olarak şu anda piyasada bulunabiliyor Bandoneon Orkestrası'nın düzenlemeleriyle hem de esas bu bir kitabın esasında canlandırılmış müziklenmiş hali gibi. Sizin esasında Necip Celal tangoları ile ilgili iki ciltlik bir kitabınız basıldı bu yıl itibariyle bunun çalışması nasıl geçti? Bu çalışmaya nasıl dirinliğine girdiniz? Nelerle karşılaştınız? Özetle bunun için neler söylemek istersiniz? Valla Necip Celal ailesi bana çok destek çıktı. Ben zaten kız kardeşi Belkıs Hanım'ı tanımıştım ve diğer üyeleri de şimdi teker teker hepsinin isimlerini zikredemeyeceğim. Çünkü zaten çok geniş bir aile. Dede efendiye kadar uzayan bir aileleri var. Çok kıymetli ve çok memleketimize pek çok açıdan ilkleri yapmış kişiler. Yani öncü olmuş kişiler. İşte bana e, arşivlerini açtılar. Yani e, ondan sonra e, çok yardımcı oldular. Destekçilikler, eş dost, tanıdık müzisyenler falan. İşte Orkestran da zaten repertuarındaydı. Birinci ciltte zaten hayat hikayesini, sanatını, o zamanın İstanbul'unu, ne hale geldi İstanbul. Hı. Mesela İstinyede bunlar iki tane yalısı vardı. Bugün onun yerinde Bapur iskelesi duruyor. Cemal Reşit'le biri bir e, yalıda oturmuş. Öteki Necip Serahilesi yandaki yalıda. Ve 1950 yıllarında bu iki yalı iki haftalık haber vermeyle iki hafta önceden haber vermekte yıkılıyor hmm. yani evi boşaltamıyorlar bile mesela bu bir acı örnek şimdi o Cemal Eşit'in oturduğu yalının yerinde bir çay lokma bahçesi var Öteki Necip Celalilerin oturduğu yalın yerine de... ...iskeleyi çektiler. İskele daha aşağıdaydı. Orada iskele var. Yani e, ülke iki tane nadide yalı kaybetti. Yal, yalları bir görseniz kitapta zaten resimler var. var. Efendim söyleyeyim. Onun yerine bir lokma bahçesi kazandı. Bir de vapur <gülüyor> iskelesi zaten vardı önceden. Yani böyle bir acınacak durum. Ama neyse... E, kitap çıktı. Şimdi zaten bir sonraki projeye başladım. O da e, inşallah işte... E, Türkiye'de tango tarihi, daha doğrusu Türk tangosu teması Türk tangosu. nasıl bu? Ve bütün, şu anda elimde 250'ye yakın nota birikti. Eş dost, çok yardımcı oldular. Haber alan almayan buluyor, notaları bulup bana yolluyorlar. Onu ve Türk tangosu nasıl bu monotonluktan kurtulur? Onunla ilgili bir bölüm de içine koyacağım. Ayrıca büyük tango sanatçıları tekrar işte Necip Celal, Fehmi Ege, Zehra Eren, Cecahattin Tanyelli, Celal İnce, İbrahim Özgür vesaire. Bunların hemen hemen hepsi ailesiyle konuştun hepsi son derece ilginç e, resimler yazılar gazete kopülleri şunlar bunlar verdiler e, hemen hemen hepsi Ondan sonra bir de e, bu Türk tangusunun yerlerde sürünmesine sebep olan kişilerin yaptıklarını bizim yolumuza taş koymak mahkemeler bilmem neler açtılar bizim Maalesef. aleyhimize ondan sonra bunları da bütün belgeleriyle filan Türk Tangula'nın kara sayfası diye en son bölümde kitabın onu da açıklayacağım Ve ki, çünkü bu kitabın amacı bir eğitim kitabı araştırma kitabı aynı yani bir çünkü, antoloji ha, oluyor antoloji aynı zamanda bir araştırma kitabı yani üniversitede zaten dağıtacağız hani araştırmaya Türk Tangula'nın konusunda araştırma yapmak isteyen isteyenlerin ...başvuracağı bir kitap olacak... ...bütün tangolardan elimde olan... ...tabii hepsini yapmaya imkan yok... ...çünkü yok... Yani yazılmış ama kaybolmuş bir adetmiş. Yani bir Cerrah Paşa Fakültesi'nden bir asistan hocasına Kazım İsmail Gürkan'a ithafe mesela tango yazıyor. Şimdi bu kimin aklına gelir? Yani tango o kadar popüler bir şeymiş o zaman anlatabildim mi? Bu işte bu, bu bütün eserlerden birer ikişer ölçü vererek kanun buna müsaade <gülüyor> ediyor. Ondan not sonra örnekleri de not örneklerini koyacağım ki. Yani mesela baktığı zaman ne bileyim işte özleyiş tangosu işte sevdiğim bir genç kadını ikinci şey kemanımla ona bir ses verebilirim. <gülüyor> Bu kadar. Ondan sonra eser hakkında biraz bilgi. Böyle bir çalışma yapılmadı zaten yok, Türkiye'de bilimse yani... Bunu Yani şu andaki artıyor. Hala artıyor. Yani e, mesela ne bileyim, dediğim gibi o Cemal Ünlü Bey'le işte görüştük. O da bir takım notalar verdi. Başka çok yerlerden, İbrahim Özgür'ün mesela e, yeğeni Ahmet Ediz Bey, İsviçre'de, geçen hafta ondaydım, e, Zürih'de. E, viola sanatçısı, operada. O bana bir takım notalar verdi. Ondan sonra dün hatta size Tehra gelini Yeşim Hanım'da şey yaptım. E, aynı zamanda Kadir Cerrahon'un da gelini oluyor. Oradan da bir takım notalar, resimler, şunlar bunlar. Yani dört bir taraftan hakikaten zaten Fehmi gel o kadar e, tanışıklığım vardı ki. Yani senelerce beraberdik bana hikayeleri, resimlerini. Şununla Şecaattin Bey'in kızı var. E, Londra'da, re, pardon New York'ta yaşıyor şimdi Şeyda Hanım. O da eksik olmasın bana Pek çok sayıda resim, yazı, şu bunları gönderdi. Yani kadro doldu aynı şekilde e, Celal İnce falan. Yani bütün Ne zaman çekti. hocam e, tahmin Vallahi e, Valla toparlanır. onu bilemiyorum. Çünkü hala e, bilgi yüklemesi devresindeyiz. Ama ben sizin ne kadar hızlı ve biliyorum. E, Muhakkak ki yakın zamanda e, o da inşallah hayata yani geçecektir. bir sene içinde tahmin ediyorum bir ki. Bir sene çok iyi bir zaman e, İnşallah Böyle yani şey çünkü taslak hazır. <Gülüyor> Notaların çoğu kompütöre geçti. Fakat şimdi o yazı kısımları var. Hem tango tarihi yani Türk tangosunun tarihini anlatan hem de tangoların hangileri olduğunu an, antoloji şeklinde bir yerde evet. bize göz sunan bir muazzam çalışma olacak. Zaten İnşallah. E, Necip Celal çalışması da çok kıymetli. Çok da kaliteli bir basım olmuş aynı Teşekkür zamanda. E, fotoğraflarla o dönemin ruhunu anlatıyor olmasıyla. Evet. Bu bahsettiğiniz gibi küçük anekdotların detayların içeride olmasıyla o da çok kıymetli bir çalışma. Eminiz ki e, yeni çalışmanızda keza bizi e, heyecanlandıran bir İnşallah. çalışma olacaktır ve Türkiye'deki tango tarihine önemli bir e, iz bırakmış olacağından eminim. Teorik olarak buradan zaten bir sürü bilgi öğrenebileceğiz ama siz esasında o bahsettiğiniz e, çeşitli müzikal denemeleri yaptığınız kayıtlarla, albümler içerisinden biz duyabiliyoruz. Evet. E, şimdi yine... E, Necip Celal albümünde yer alan bir, parça, bir iki parçadan daha biraz daha kısa örnek verelim isterim. Mesela Suna tangosunu aranje ederken ne tip unsurlar, ne tip ögeler kullandınız? Şimdi biraz sona, ondan bir kısa kesit için son, Sunat tangosuna mesela hem poliyeze stili hem de caz Mesela başındaki uzun bir piyano pasajı var O tam bir caz armonisinin Hükmettiği yeni tonal Kalıplar içinde Hükmettiği bir Stil şey yaptım Yani bu Türk tangolarına yerleşmiş Arjantin stillerini uygulayarak Onları böyle bir taze bir Havaya sokmaya çalışıyorum Hemen dinleyelim bakalım Sunat Angosu Sunat bir kesit dinleyelim Bağdasar söylüyor Evet tık ça olur Bağdasar Bey'i de buradan almış olalım. Bu güzel sesiyle eşlik etmiş olduğu bu parçaya ve bildiğimiz Suna Tangosu'nun sizlerin elinde ne kadar farklı bir hale geldiğini de en azından duymuş olduk böylelikle. Hocam sohbetin sonu gelmez. Çok keyifli sohbet için öncelikle şimdiden teşekkür ederim. teşekkür ederim. Yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı neler ilave edelim? Valla e, yani her şeyden Umar... önce size çok teşekkür ederim. <gülüyor> sağ olun. E, bu pardon lafınızı bölmüş olmayayım. Umarım e, siz keyif almışsınızdır ve yeni Tabii. çalışmanızla tekrar inşallah sizi e, konuk ederiz. E, i̇nşallah yani zaten bu etraftan e, sevgili dostlarımız ne bileyim e, Ahenk Müzik'ten geçen gün mesela Serkan Yılmaz Bey'le beraberdik. O şey yaptı. Sonra Gökhan Akçura o da büyük değerli araştırmacımız ve yazarımız. Onlar, o da çok yardımcı olduğu bilgi gönderilmesi konusunda. Serkan Bey sağ olsun bizim de yapımcımızdı. Onun e, tangıya evet, verdi destek olmasa. Fevkalade, fevkalade. Gerçekten yani sonra bu halde... Profesör Güngör Şatıroğlu var mesela. Bana Ceral İnce'yle ilgili çok enteresan DVD'ler gönderdi. Filmler, röportajlar. Sonra tabii sevgili Yüksel gel, ee, e, ilk şey e, hanım e, bestecilerimizden çok kıymetli müzisyenlerimiz. Yani isimleri, isimleri saymakla Saymak bitmeyecek. Böyle. Son derece kıymetli insanlar bize destek verdiği sürece tabii siz de dahil bu şeyin içine. Dağılırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ben teşekkür ederim İnşallah nice çalışmalar olacaktır çok teşekkürler şimdi yine müzikle bitirelim tabi sohbetten müziğe az zaman kaldı ee, sevgili dinleyicilerimiz de umarım sohbetten de keyif almışlardır az müzik çaldıysak eğer e, kusura bakmasınlar ee, şimdi yine bir e, sizin yorumladığınız bir eski Necip Celal tangosuyla e, veda edelim diyorum tamam. damla damlayı dinleyelim ben evet. çok seviyorum onu tamam. Onun onu Carlos Gisalli stilinde e, e, aranje ettim Evet, o biraz daha e, o tarzda e, yorumladınız. Ben de içinde bulunmuş olmaktan dolayı çok mutluyum, tabii, çok, tabii. keyifle çaldığımız yani bu, bu bir ülke, ülke oldu. sizin gibi böyle bir bandoneoncu kazandığı için ayrıca tabi büyük bir sizin, şans ülke için. Estağfurullah, sizin de emeğiniz çok. Sağ her şey için çok teşekkür ben ederiz. teşekkür ederim. Ben e, program teşekkür için ayrıca çok teşekkür ederiz sevgili elfoce dinleyicileri haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdi bandoneon orkestrasından dinliyoruz damla damla. E, Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu